Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir haber geldiğinde tutar Ebu Bekir'e Ömer'e haber verir bununla birlikte bu haberi başkasına vermezdi bunun da sebebi o toplumun önde giden insanlarıyla paylaşması ve onları yetiştirmesi babındandır Mesela yine Yüce Peygamberimizin bazı haberleri kimi insanlara özellikle tahsis ettiğine dalalet eden bazı hususlar da vardır ki mesela Kureyş'e kendileriyle ilgili haberi başkalarını dışarıda tutarak özellikle açıklamasını önemsediğidir. Mesela Ahmet'in müsnetinde Ebu Musa Eleşari'den gelen bir rivayette Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz içinde Kureyş'ten bir grup kişinin bulunduğu bir evin kapısında ayakta duruyor. Kapının bir pervazını yakaladıktan sonra bu evde Kureyşli olmayan biri var mı? Ebu Musa, ey Allah'ın Resulü kız kardeşimizin oğlu filan dışında kimse yok diyor. Bunun üzerine bir kavmin kız kardeşlerinin oğlu onlardandır demiştir. Ve Ebu Musa devamla diyor ki Kureyşler kendilerinden merhamet dilendiğinde merhamet ettikleri hükmettiklerinde adaletten hükmettikleri paylaştıklarında da eşit pay ettikleri sürece bu iş Kureyş arasında kalmaya devam edecektir. Onlardan kim böyle yapmayacak olursa Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Allah ondan ne bir harcama ne de bir fidye kabul etmeyecektir diye söylemiştir. Yine kardeşlerim azmalarından korktuğu için Kureyş'e pek büyük faziletlerden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber vermemiştir. Yine mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Safa Tepesi'nde özel olarak Ensar'a hutbe irade etmiş. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sırf Ensar'ı toplamış. Ensar'ın dışında hiç kimseyi oraya ne yapmamış sokmamıştır demek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam davette bir şeyin haber verilmesinde kime ne anlatılması gerekiyorsa bunları hep ne yapmış göz önünde bulundurmuştur yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam huzuruna gelen heyetlerin durumunu da göz önünde bulundurmuştur ve buna çok önem vermiş ve yüce Allah'ın yardımıyla da ihsan edeceği başarıyla bunu yerine getirmiştir. Mesela Hudeybiye'de El-Huleys bin al gelişi sırasında duygularını göz önünde bulundurarak kurbanlık develerin gönderilmesini emretmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve Müslümanlar hicretin 6. senesinde ümre yapmak üzere Mekke'ye doğru yöneldiler. Kureyşler ne yaptı? onları engellemeye çalıştı ve Hudeybiye'de konakladılar. İki taraftan elçiler geldiler, gittiler. Kureyş tarafından elçi olarak gelenlerden birisi de El-Huleys bin Alkame'ydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun geldiğini görünce ashabına kurbanlık develeri kaldırmalarını harekete geçirmelerini istedi. Çünkü onun kavminin kurbanlık develeri tazim ettiği bilinen bir husustu. Buna sebep ise İslam'a ve Müslümanlara desteğini kazanmaktı. Yüce Allah'ın da lütfuyla Aleyhisselatü Vesselam'ın planı ne yaptı? Tahakkuk etti. Onun için her noktayı en ince ayrıntısına kadar bir Müslüman'ın, bir davetçinin değerlendirmesi gerekiyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gelen heyetlerin sorularına cevap vermeyi önemserdi kardeşlerim. Gerçekten hakikaten itina gösterirdi. İsterse onlara hitaplarında bir çeşit sertlik, bir kabalık göstersinler soranlar. Onların bu kabalıklarına, sertliklerine gayet yumuşak olarak cevap verirdi. Mesela Bukhari'nin naklettiği bir rivayette. Enes diyor ki biz diyor mescitte aleyhissalatü vesselam'dan oturuyorduk diyor. Bir adam devesi üzerinde içeriye girdi. Mescidin içinde devesini çözdü, çöktürdü. Sonra onu mescidin içine bağladı. Ve dedi ki diyor, Muhammed hanginiz dedi diyor. Allah Resulü de diyor, ashabının arasında duvara yaslanmış oturuyordu. Biz dedik ki şu beyaz bir tenli yaslanmış adam dedik diyor. Adam ona, ey Abdülmuttalib'in oğlu aleyhissalatü vesselam söyle cevap vereyim diye söylüyor adam diyor ki ben sana diyor soru soracağım ve bu soru sormamda da seni sıkıştıracağım sakın bana karşı kötü bir his besleme diyor Allah Resul diyor ki aleyhissalatü vesselam ne istiyorsan sor diyor adam diyor ki senin Rabbin ve senden öncekilerin rabbi adına sana soruyorum bütün insanlara seni peygamber olarak Allah mı gönderdi ve Vesselam evet gerçekten öyle oldu diyor. Adam Allah adına sana soruyorum diyor. Bir gün ve gecede beş vakit namaz kılmayı Allah mı sana emretti? Aleyhissalatü Vesselam evet diyor. Adam Allah adına diyor sana soruyorum. Senede bir ayı oruçlu geçirmemizi Allah mı sana emretti? Adam evet diyor. ve Vesselam evet diyor. Adam yine Allah adına diyor soruyorum. Bu sadakayı zenginlerden alıp fakirlere paylaştırmanı Sana Allah mı emretti? Aleyhisselatü Vesselam evet diyor. Bu sefer adam diyor ki getirdiklerini kabul ettim. İman ettim ve geride bıraktığım kavmimin elçisiyim. Ben Sadr bin Bekir oğullarından dımamın bin Bakın bu rivayette gelen elçi Aleyhissalatü Vesselam'a hitap etmesindeki katılığına bakın. Onun sorduğu sorulardan yüz çevirmesini ne yapmıyor? Gerektirmiyor. Aksine Aleyhissalatü Vesselam'ın sorularını cevaplandırmaya devam ederek ta ki Allah İslam için göğsüne genişlik verinceye kadar sonunda adam ne diyor? Senin getirdiklerine iman ettim diyor. Allah bizlere böyle ahlak nasip etsin. Rabbim bu şekilde amel edenlerden eylesin. Ali sallatü vesselam gelen heyetlerin sorularına cevap vermeye o derece önem gösterirdi ki nihayet bir kişi geldi. Ona hutbe irade ederken dinle dair soru sordu. Allah'ın Resulü Ali ve vesselam hutbeyi bıraktı. Onun yanına gitti. Bir sandalye getirilip üzerine oturdu ve ona Allah'ın dilediği bilgileri öğretti. Sonra da hutbesine geri döndü tamamlamıştır evet demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davette ki usluplarından birisi bu kardeşlerim yine bakıyorsunuz hadis-i şeriflere Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gelen heyetlere dinlerini öğretmek hususunda insanlar arasında en arzulu olandı ama bakın bu arzusu onları sıkma Galibe çalma, vakitlerini hapsetme değil. Mesela en yakın Buhari'de, Müslüm'de bulursunuz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir heyet geliyor. Çok uzak yerden. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında 9-10 gün kalıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların çoğunun genç olduğunu görünce herhalde diyor geride eşlerinizi özlediniz. Onları arzuluyorsunuz diyerek onları ne yapıyor? O heyeti fazla tutmayarak geriye ailelerinin yanlarına dönmesine izin veriyor. Ve onlar diyor ki, hakikaten diyor Allah Resulü'nü biz çok hayırlı bulduk diyor. Yani onların o durumlarını göz önünde bulundurmaya ne yapıyor çok dikkat ediyor. Yine bakıyorsunuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insanların durumuna gereken itinayı gösterdiği gibi Birisine fetva verirken o insanın durumunu da çok dikkat ediyordu. Birincisi fetva vereni tanımak gerekir. Soranların durumlarının farklılığına göre fetbada da farklılık gündeme gelebilir. Soru sorana sorduğundan daha fazlasıyla cevap verme de gündeme gelebilir. Ve o insanın anlayıp anlamadığına dikkat etmek gerekir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fetba vereni tanımaya önem verdiğini gösteren hususlardan birine baktığımızda Abdullah bin Mesut'un hanımı Zeynep şöyle diyor. Ben mesciddeydim diyor. Aleyhisselatü Vesselam'ı süs eşyalarınızdan dahi olsa tasattukta bulunuz dediğini gördüm diyor. Zeynep kocası Abdullah'ın ve himayesindeki bir takım yetimlerin nafakasını karşılıyordu. Abdullah'a diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'a sor benim ve senin himayemdeki yetimlerin nafakalarını karşılamam sadaka yerine geçer mi? Abdullah Aleyhisselatü Vesselam'a sen sor diyor. Bunun üzerine ben de kalkıp peygambere gittim. Ensardan bir kadının benim durumum gibi bir ihtiyacını sormak üzere kapıda beklediğini gördüm diyor. Yanımızdan Bilal geçti ona Aleyhisselatü Vesselam'a sor benim kocama ve himayemdeki yetimlere yaptığım masraflar benim için sadaka yerine geçerim. Ona ve bizim kim olduğumuzu da söyleme dedi. O da içeri giriyor. Ali sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve sellem bu kadınlar kim diyor? Bilal Zeynep diyor. Zeynep'lerden hangisi diyor? Bilal Abdullah'ın hanımı diyor. Ali sallallahu aleyhi ve sellem evet. Hem de onun için birisi akrabalık dolayısıyla ecir Diğeri de sadaka dolayısıyla ecir olmak üzere iki ecir vardır buyuruyor. Dikkat ettiniz mi? Kim olduğunu tanımadan, bilmeden ne yapmıyor? Cevabını vermiyor. Bu hadis-i şerifte gördüğümüz hususlardan birisi Yüce Peygamber'in Bilal'a fetba soran iki hanımın kimliklerini sorması. Bilal'a ona Zeynep'in adını verince bu sefer daha iyi tanıyabilmek için Zeynepler'in hangisi diye ne yapıyor? Bir soru daha yöneltir ve ondan sonra cevabını veriyor. Evet. Mesela İmam Ahmet'in naklettiği bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Genç birisi geliyor. Aleykümselam. Selam. Ey Allah'ın Resulü oruçlu iken hanımımı öpebilir miyim? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü vesselam hayırdır. Daha sonra yaşlı birisi geliyor. Oruçlu olduğum halde öpebilir miyim diyor. Aleyhisselatü vesselam efendimiz evet diyor. Abdullah bin Amr diyor ki biz birbirimize baktık diyor sahabeler. Aleyhisselatü vesselam birbirinizden için baktığınızı biliyorum. Çünkü yaşlı kendisine hakim olabilir buyurmuştur. Oruçlu iken, yaşlı ile gencin öpme hükmü hususunda verdiği fetva'daki farklılığın tek sebebi Yaşlı ile genç arasında nefsine hakim olma gücü bakımından Farklılığı göz önünde bulundurmaktan başka bir şey değildir. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'de kalmaya hep teşvik ederdi. Ancak bir bedevi geliyor Kendisinden izin istiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona Medine'de kal diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne kadar ısrar ederse etsin adam hep dışarıda kalmayı istiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen nerede olursan ol İsterse denizlerin ötesinde amel et. Şüphesiz Allah senin amellerinden hiçbir şeyi ne yapmaz? Eksiltmez diyor. Ama hicret amellerin en üstünüdür. Bu hicretini ne yapma? Zayi etme diyor. Yine bakıyorsunuz kardeşlerim. Mesela İmam Bukhar'ın naklettiği bir rivayette. Adamın birisi geliyor. Ey Allah'ın Resulü. ihramlı olan ne giyer, ne giymez diyor. Aleyhisselatü Vesselam Gömlek giyemez, sarık giyemez, şal var, pantolon giyemez, bornoz giyemez, alaçehre, zaferan değmiş elbise giyemez diyor. Eğer iki nalın bulamayacak olursa ayakkabı giyer fakat topukların altına gelsinler diye arkadan ökçe kısımlarını ne yapar? Keser diyor. Yani bir soru sorulduğunda o sorunun öyle bir cevabını veriyor ki Aleyhisselatü Vesselam daha sonra şu nasıl olur bu nasıl olur tipinde Soru sormaya ne yapmıyor mehal Bırakmıyor Yine Bir adam geliyor ey Allah'ın Resulü Biz denizde yolculuk yapıyoruz Ve Beraberimizde az miktarda da su taşıyoruz Eğer onunla abdest alsak susuz kalırız Acaba onunla yani denizin suyuyla abdest alabilir miyiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a neyi soruyorlar Sadece denizin suyuyla abdest alıp alamayacaklar Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın verdiği cevapta Denizin suyu temiz Ölüsü helaldir diyerek Oradaki onların bilmesi gereken esasları da ne yapıyor? Öğretiyor Demek ki birine herhangi bir hususa dair soru sorulsa da O da soranın sorusuyla ilgili başka hususlara da ihtiyaç duyduğunu bilirse bunu ne yapacak? Dinde öğretmesi onun üzerine hak olur. Çünkü aleyhissalatü vesselam efendimiz ölüsü helal olandır ifadesi cevapta eklenmesini faydalı gördüğü nedir? Hususlardan bir tanesidir. Evet. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hareketlerine baktığımızda kardeşlerim kendisi namaz kıldırdığında arkasında güçsüz zayıf emzikli insanların olduğunu hissederse onlara ne yapmazdı eziyet olmasın diye mesela arkasından bir çocuk sesi geldiğinde ağlama hemen onun rüküye gittiğini görüyoruz bu da gösteriyor ki kişi cemaatle namaz kıldığında arkasındaki cemaatin ne durumda olduğunu her zaman ne yapması kontrol etmesi gereğini zaruretini gündeme getiriyor. Ama kişi tek başına namaz kılacaksa dilediği kadar ne yapar? Uzatabilir. Demek ki bir namazda dahi buna Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam çok dikkat ediyorsa bizim her halikerimize ne yapmamız? Dikkat etmemiz gerekir. Yine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam eee Osman bin Ebul As'ı kavmine imam tayin ediyor. Ve ona yaşlı, hasta, zayıf ve ihtiyaç sahibi olanların durumunu aleyküm selam Göz önünde bulundurarak namazı kısa kesmesini emrediyor. Ebul As kavmine imam olduğunda bunu emrediyor ama tek başına olduğundaysa namazı dilediğin kadar uzatabilirsin diyor evet